Many Veyt Valman İnanç hep sürer. Seslendiren Akın Altan Böyle olacağını bilmişler nedense. Başka ne umarak gelmiş olabilirdi ki zaten. Daha önce hiç gelmemiş olsa da, burada olmayı hep istemişti. Yapacağı deniz aşırı yolculuk için para biriktirmiş, sonra tren saatleriyle gezi rehberleri üzerinde kafa patlatmıştı buraya. Atalarının Amerika'ya göç etmek üzere terk ettikleri bu yere ulaşabilmek için. O öğle üzeri trenden indiği köy, Koyun sürülerinin şurada burada, Siyah ya da beyaz köpeklerin mutlak güdümü altında otladıkları hafifçe yeşermiş vadiler, Ve boztefeler arasından birkaç kilometre mesafede, Ağaçlarla kuşatılmış bir yerdi. O öğle üzeri trenden indiği köy, Koyun sürülerinin şurada burada, Siyah ya da beyaz köpeklerin mutlak güdümü altında otladıkları hafifçe yeşermiş vadiler ve boz tepeler arasından birkaç kilometre mesafede ağaçlarla kuşatılmış bir yerdi. Haziran çiçekleriyle donanmış ağaçlar sadece orada dikenli bir çitin ardında dizilmişlerdi. Porsuk ağaçları vardı içlerinde. Üvezler, İskoç köknarları, iki ya da üç muazzam meşenin altında küme küme fundalıklar. Başka bir diyardan koparılıp alınmış ve buraya, otlakların, yamaçların, uzak tepelerin arasına yerleştirilmiş bir ormandı sanki. Wafford Balsam, çite açılan garaj yolunun önünde durdu. 55 yaşında, iri cüsseli ama formunda bir adamdı. Ve Londra'dan satın aldığı tüvit elbiseyi giyiyordu. Gür ve siyah saçlarında ak dikişler göze çarpıyordu. Köşeli bir çeneye ve sert yüz çizgilerine sahipti. Belsonların 300 yıldır Amerikalı olduklarını anımsattı kendi kendine. Peki daha önce kaç bin yıldır Britanyalıydılar? Ağaçların arasında bir kıpırtı oldu ve ortaya bir kadın çıktı. Uzun boylu, ince yapılıydı ve koyu mavi, bol bir pantolonla beyaz bir bluz ve gri bir ceket giymişti. Hoş bir dağınıklık içindeki saçlarının kahverengisi şurup gibiydi. İri gözlükler takmıştı, elinde bir mala tutuyordu. Ona doğru geldi. ''Evet, Belson, çıkaracağım bir şapka olsaydı keşke.'' diye geçirdi içinden. ''Acaba?'' diye başladı söze. Sonra sustu ve yine başladı. ''Bu ev, Belson adıyla mı bilinir?'' Kadın heceleri yuvarlayarak ''Evet.'' dedi bir kez daha. ''Rastlantıya bakın ki, öyle. Açıklamama izin veriniz.'' Acaba açıklayabilecek miyim diye geçirdi aklından. Adım Wafford Belson ama bir zamanlar Belson'du. Yine sustu. Bir zamanlar mı diye üsteledi kadın. Gözlük camlarının ardında dikkatli gözleri derin, temiz sular gibi mavi ve bir o kadar da duruydu. 42 ya da 43 olsa gerek diye düşündü. Ayrıca çok da hoş. Amerikalıyım dedi gereksiz yere. Adım orada değişikliğe uğramış, ta 1643'te, Virginia'da, beyaz dişlerini sergileyerek gülümsedi. Burada pek öyle sayılmasa da, Amerika için çok eski tarihtir. Siz de İngiliz kökenlerinizi merak ediyorsunuzdur elbette, Mr. Belson, dedi kadın kibarca. Adım Ann Belson ve birkaç göbek öteden kuzen olsak gerekir. Gülümsedi yine öylesine, hafifçe, ve bir de gamzesi vardı. Biraz fazla temkinli görünmüşsem özür dilerim. Biliyor musunuz? Burada yalnız yaşıyorum ve pek fazla ziyaretçim olduğu da söylenemez. Onu mavi gözleriyle şöyle bir tarttı. Ama dilerseniz avluya girebilirsiniz. Teşekkür ederim hanımefendi, dedi adam. North Carolina'dan Chapel Hill adlı bir kasabadan olduğumu belirtmeliyim. Eyalet üniversitesinin olduğu yer. Üniversiteden misiniz?" diye sordu kadın. Adam garaj yoluna girip ona doğru yürüdüğünde. Öğretmen misiniz? Hayır hanımefendi. Ama oradan mezun oldum ve kasabada bir kitapçı dükkanım var. Şimdi dünyada yalnız kaldığıma göre, boşandım, çocuklarım da büyüdüler, buraya gelmek istedim. Hep istemiştim. Savaş sırasında gelebileceğimi sanıyordum. Ama beni Pasifik cephesine gönderdiler. Sinirli sinirli gebelediğinin farkına vardı ve nedenini merak etti. Pek fazla olmasa da, Adımız değiştirilmeden önceki aile tarihimiz hakkında birkaç şey biliyorum. Adımızın niçin Bellstone olduğunu biliyor musunuz? diye sordu kadın. Lütfen gelin ve verandada oturun. Orada bir fincan çay içmek üzereydim. Siz de ister misiniz? Çok naziksiniz hanımefendi, lütfen. Memnuniyetle. Çakıl taşı döşeli garaj yolundan yukarı yürüdüler. Ağaçların birbirine dolanan yeşil dalları, gökyüzünü tamamen örtüyordu. Yol çıplak, Lekeli gri renkte ve neredeyse Belson'ın boyunda girintili çıkıntılı bir kayanın çevresini dolanıyordu. Yürürlerken Anne Belson sanki kayadan biraz sakınıyormuş gibi geldi adama ve eve varmış olmasalardı durup daha yakından incelemek isterdi. Eve bakmak için durdu. Bilinçli olmasa da asıl istediği buydu. Her iki katında ince ve eğimli çatısında da çıkıntılı pencereleriyle ev dörtgen biçiminde ve sağlam inşa edilmişe benziyordu. Üçgen şeklinde çatı altları olan iki yan duvarından, aynı pembe gri taşlarla ve duvarla bir bütün halinde örülmüş ve üzerlerinde de şapkaya benzer bir dizi çanak olan geniş bacalar yükseliyordu. Koyu renk harçla birleştirilmiş kesme taşlardan yapılı sağlam kolonlar üzerine oturtulmuş ve kaldırım taşı döşenmiş veranda avlu yönünde uzanıyordu. Verandaya bakan pencerelerin iç taraflarına sarı, kahverengi perdeler asılmıştı. Verandanın kenarlarına öbek öbek açmış çiçek tarhları dizilmişti. Anne Bellstone adamın omzunun üzerinden ''Bir sorun mu var?'' diye sordu. ''Evinizi seyrediyordun. Birleşik Devletler'deki evlerden farklı olsa gerek. Şu bacalar.'' diye duygularını anlatmaya çalıştı. ''Evin, duvarların birer uzantısı. Ev bittikten sonra konulmamış.'' Sonradan akla gelmemiş. Kadın kıkırdar gibi güldü. Melodik bir gülüştü bu. ''Hehe bayım, atalarınız nesiller boyunca yaşadılar burada. Bu ev ya da en azından büyük kısmı, Kraliçe Elizabeth dönemine kadar gider. Tarzını biraz işlevsel, biraz eski bulurum. Dahası da olup olmadığını merak ettirdiniz bana. Ama yukarı gelin ve verandada oturun.'' Blok basamakları tırmandılar. Kadın ''Şöyle.'' Dedi ve elini eski, sağlam bir koltuğun arkasına koydu. ''Lütfen oturun ve gidip çay tepsisini getireyim.'' Sonra kadın gitmişti. Balsın koltukta oturdu. Hemen yanında yine sağlam görünüşle ahşap bir masa vardı. Avludaki ağaçlara doğru baktı. Garaj yolunun kenarında biri duruyordu. Hayır, çıkıntılı kayaydı bu. Orantısız yontulmuş bir insan şeklini andırıyordu gölgede. Düşük omuzları ve yumru gibi bir kafası vardı sanki. Ya gözler? Ama onlar sadece gölge parçacıklarından ibaretti. Ağzı andıran çatlak da sadece bir çatlak işte. Belson bunları kendi kendine söyledi. Az daha koltuğundan kalkıp verandadan inecek ve bu kaba saba sütunu incelemeye gidecekti. Sonra beklemeyi ve önce en Buston'a sormayı terkin etti kendine. Ardında bir hışırtı duyar gibi oldu. Ev sahibesini görmeyi umut ederek koltuğunu o tarafa çevirdi. Ardında bir pencere vardı sadece. Ve perdede de sinsi bir kıpırdı. Kadın, üzeri tepeleme tabak dolu geniş bir tepsiyi taşıyarak kapıda göründü. Ayağa kalktı. Tepsiyi elinden aldı ve masanın üzerine yerleştirdi. Umarım çaya bir itirazınız yoktur, dedi kadın, başka bir koltuğa otururken. Çoğu Amerikalıların kahveyi tercih ettiklerini zannediyorum. Çay bana uyar, hanımefendi, dedi. Amerikalıların çayı takdir etmiyor olmaları sizi kaygılandırmasın. Bir zamanlar içlerinden bazıları, bütün bir gemi dolusu çayı, Boston Limanı'na boca etmişlerdi. Kadın o kulağa hoş gelen kahkahasıyla güldü ve ona bir fincan doldurdu. Adam krema ve şekeri reddetti ve önüne sandviç ekmeğiyle tereyağı konduğunda kadına teşekkür etti. Yiyip içtiler. Adam vaktinin geldiğini düşünerek, ''Şu avlunuzdaki gerçekten de çok ilginç bir kaya parçası.'' dedi. Oturduğum yerden bir an için sanki gelen biri var sandım. Kadın gözlüklerinin ardında gözleri biraz huysuzlanarak fincanını masaya bıraktı. Onun hakkında bir şey söylesem iyi olacak. O kayanın adı da Belstone'dur. Öyle mi? dedi gülümseyerek. Çünkü kadının arkadaşlığından hoşlanmaya başlamıştı. Bu adı ona kim verdi? Kimse bilmiyor. Belki de tarih öncesi çağlardan beridir burada duruyor. Ve adı bir tanrıdan kaynaklanıyor. Baal'den. Çayını yudumladı. Belson kayayı süzdü ve kaya da onu süzüyormuş gibi ürktü. Bağal, diye tekrarladı. Bu, İncil'den alınma. Birçok yerden alınma, dedi Anne Bellstone. Eski akid insanları, Avrupalı paganlar, burada, İngiliz adamlarında ona taptılar. Ülkenin dört bir yanına adını vermiş. İskoçya'da Belguittir ve Bagoni. İrlanda'da Baltimore. Hepsi geçmişe, ''Romalılardan önce keltler tarafından yapılan bağ ile giderler.'' ''Biz de onun adını taşıyoruz, kuzen Anne.'' Ona böyle hitap ettiğinde kadın yine gülümsedi. ''Evet, hadi akrabalığımızı yaşatalım. Ben sana kuzen...'' ''Wafford mu demiştin?'' ''Bu benim annemin kızlık soyadı. Akrabalarımın arasında birçok Wafford var.'' ''Akrabalar?'' diye yeniledi kadın. ''Benim için değil. Ben tek çocuktum. Babam ve babamın babası gibi.'' ''Olan akrabalarım hep en az senin kadar uzaktan.'' Kuzen Bafurt. ''Onlarla iletişim kurmuyorum ve arkadaş sayabileceğim kimsem de yok. En azından burada. İnsanlar pek uğramaz.'' ''Sütçü, postacı da mı?'' ''Sütü, postamı ve erzağımı şuradaki köyden alıyorum. Arka tarafta küçük bir arabam var. Getir götür işleri için. Bu evle bile doğru dürüst ilgilenemiyorum. O yüzden seni içeri davet etmediğim için özür dilerim.'' ''Bir yatak odasıyla mutfağı kullanıyorum sadece.'' Adam pencerenin arkasında bir hareket görür gibi oldu. Ama dönüp bakmadı. ''Belston'a da hakkında konuşuyorduk.'' diye sattı kadına. Ben de Kaya'nın ezelden beri o gördüğün yerde durduğunu söylemiştim. Romalılar buraları işgal ettiklerinde Kaya'yı taşımak istemişler. Ama buna yeltenen herkesin başına bir felaket gelmiş ve olduğu yerde bırakmışlar. Sonra Sakson misyonerler gelmiş ve onlar da ilişmemek gerektiğini öğrenmişler. ''O kadar mı kötüymüş?'' diye sordu Belson kayayı süzerek. ''Bin yıl kadar önce burada yaşayıp ona bekçilik etmesi için birini bırakmaya karar verdirecek kadar kötü.'' Belson adını da bekçiye bu işi nedeniyle vermişler. ''Bahil'in kayası yani.'' dedi Belson sandviçine yağ sürerken. ''Ama niçin Bahil kayası? Bir çeşit sunak mıymış?'' Anne Belson sanki irkilircesine kaldırdı omuzlarını. ''Öyle de denebilir.'' Eski paganlar insan kurban ederlerdi. Romalılar onlara bu yüzden çok acımasız davrandılar. Kurbanın ruhuysa adandığı yerde yaşamaya devam eder. Onları dua ederek kovamazsın. Misyonerler denemiş olmalılar. Evet ve de becerememiş. Bu sana çok aptalca geliyordur. İnsanı büyülüyor, kuzen En. Adını duyduğunda gamzeleri yine belirdi. Yani kısacası... Kaya yüzyıllardır o gördüğün yerde duruyor. Belstonlar da onunla birlikte yaşadılar ve arada bir başı derde giren çekip gitti. Biri de Amerika'ya gitti, dedi Belson. Atalarından Thomas. Onun hakkında ne biliyorsun? Çok, çok az, diye itiraf etti Belson. Ada Amerika'ya gelen önemli kişileri anlatan bir kitapta geçiyor. 1643 yılında Bristol Venture adlı bir gemiyle James Towne'a gelmiş ve önce birinci Charles'a Özel bir sadakat yemini etmek zorunda kaldığına dair de bir dipnotu var. Bu hep kafamı kurcalamıştır. Senin için açıklayabilirim, dedi Anne O iki erkek kardeşin küçüğüydü. Abi Alan, benim atalarımdandır. Kayıtlar Thomas Belstone'un, büyüsel güçlere sahip olduğunu yazar. Bir gün Matthew Hopkins bölgeye gelir. Onun kim olduğunu biliyor musun? Bir cadı avcısıydı sanırım. İngiltere'nin baş cadı avcısı Thomas Belstone da burada büyücülükle suçlanan 23 kişiden biriydi ve içlerinde tek asılmayan da yine o oldu. Asılmak yerine sürgüne gönderilmesini sağlayacak paraya ve dostlara sahip olduğu akla geliyor. Amerika'ya ulaştığıma memnun oldum," dedi Belson kadının gözlüklü gözlerine gülümseyerek. Kızıl derili kanı taşıyan bir kızla evlenmiş ve bunun için de çok memnunum. Bir parça kızıl derili kanı ''Gerçek Amerikalılık bu işte.'' Kadın bu konuyu kafasında bir an ölçüp biçti. Sonra, ''Atam Alan, Cranwell'e katıldı. Kazanan tarafa yani.'' dedi. Yumuşak sesinde müzik saklıydı. Bu işten kar etti ve evi büyüttü. ''O zamandan beri burada yaşadık ve umarım bu kadarlık aile öyküsü sizi tatmin edecektir. Çünkü daha fazla bir şey bilmiyorum.'' Adam konuyu değiştirdi. Bu verandada oturmak çok hoş. Bazen, Geceleri burada oturduğumda Ağaçların arasında bir bülbülün şakıdığını Duyuyorum Bülbüller dedi kadının ardından Amerika'da bulunmuyorlar Ötüşlerini hep merak etmişimdir Ama kadın kalıp öğrenmesi için Davet etmedi onu Çay pincanını masaya bıraktı Evi bana gezdirmeyeceğinizi söylemiştiniz Ama gidip adım aldığım şu kayayı Yakından bir görmek istiyorum Yani şey Bu bir izin de değildi Reddi Kalktı ve avluya çıktı. Çakıl döşeli garaj yolunun iki yanını tutan yosunun içinde küçük kırmızı zehirli mantarlar büyümüştü. Kayaya ulaştı. Kaya da en az onun boyundaydı. Bir insanın dış hatlarına sahip gibiydi. Ama eğer bu şekilde yontulmuşsa da yontu izleri aşınalı çok olmuştu. Balson göze benzeyen gölgeli çentikleri, ağız gibi uzanan çatlağı inceledi. Çatlak sanki acı bir gülümsemeyle kıvrılmıştı. Hiç de sevinçli değilsin, dedi kayaya. ''Romalıların senden kurtulmak istemiş olmalarına şaşmamalı. Seni şöyle deviri versem ne dersin?'' Bir elini kaldırdı ama kayaya dokunmadı. O anda kaya sanki bir sisin içindeymişcesine bulanıklaşmıştı. Üşüdüğünü hissetti ve bir ses mırıldandı sanki beyninde. Bu onun ilkilmesine ve ardına bakmasına neden oldu. Endalston sessizce yanına gelmişti. Ellerini göğsünde kavuşturmuştu. Bir şeyler fısıldıyordu. Bir dua mı? Ama sözcüklerden bir anlam çıkaramamıştı. Sobrosto Kadın dönüp gidecekmiş gibi yaptı. Sanki ürküyormuşçasına. Ne söyledin? Diye sordu ona. Küçük bir kızken bana ezberletilen eski sözleri. Bir çeşit büyü mü? Kadın buna yanıt vermedi. Gel dedi ve dönüp önü sıra verandaya doğru yürüdü. Oturdu. Çay fincanını aldı ve titrediği için eline sessizce lanet okudu. İstediğin oldu, kayayı yakından gördün, dedi kadın. Niçin alay ettin onunla? Adam sessiz kayaya doğru baktı. Sen demiştin ya, insan kurbanları sadece Romalılardan önceki günlerde, daha sonra sadece hayvanlar kurban edilmiş, pürüzsüz yanakları gergin görünüyordu. Bir tanrı yıkıldığında iblise dönüşür. Bir iblisinde rüşvetle satın alınması gerekir, diye kadının mutsuzluğuna uymaya çalıştı. Evet, rüşvet verilmelidir. Hadi başka şeylerden bahsedelim kuzen Anne. Lütfen biraz daha çay alayım. Kadın çocuğu olup olmadığını sordu. İki de torun veren avukat oğlundan gururla bahsetti ona ve psikoloji doktorasını tamamlamak üzere olan kızından. Kitapçı dükkanından ve onun nasıl severek çekip çevirdiğinden bahsetti. Eski ayakkabıları ve P.G. Walthouse'un romanlarını ve dağlarda ya da deniz kıyısında tatil yapmayı nasıl sevdiğini anlattı. Kadınsa kendinden çok az söz etmişti. Küçük bir kızken gittiği okul dışında hep baz tonda yaşamıştı. Anne ve babası öldüğünde burada kalmıştı. Sessizlik içinde yapayalnız. ''Erkekler hiç ziyaret etmezler mi?'' diye şakalaştı gülümseyerek. ''Her erkek gibi erkeğin gelmeyi isteyeceğini sanırdım. Çok az erkek tanırım. North Carolina'yı ziyarete gelmelisin. Orası mükemmelmiş gibi konuşuyorsun.'' dedi kadın. ''Hiçbir şey mükemmel değildir ama işler çoğu zaman yolundadır. Çok güzel bir baharı, yazı ve güzü vardır. Kışları da yumuşaktır. Ayrıca çok sayıda dostlarım var. Bazıları profesör, akademisyen. ''Onlardan hoşlanırdın.'' Kadına iştenlikle baktı. Onlar da senden hoşlanırlardı. Kadının gülümsemesi sonunda geri gelmişti. ''Bunu nereden biliyorsun?'' ''Öyle olmalı. Çünkü ben çok hoşlandım.'' ''Keşke gelebilseydim.'' Samimiye benziyordu. Ayağa kalktı ve çay tepsisini toplamaya başladı. ''Korkarım, artık bir son vermek zorundayım, kuzen Wafford.'' ''Niçin sonlandıralım ki?'' diye itiraz etti. Kadının gözleri mavi, masmaviydi gözlüklerinin ardında. Köye kadar yürünecek epey yolun var. Gün batmadan orada olmayı istersin. Günün batmasına daha çok var. Bak, benimle gel.'' ''Akşam yemeğini handa yeriz.'' Kadın tabakları tepsinin üzerine dizdi. ''Gerçekten de bunu yapmamalıyım. Ama burada olman çok güzeldi. Sen öylesine sağlıklı, öylesine neşe dolusun ki sen de hiç sağlıksız görünmüyorsun. Ve eğer biraz istersen sen de neşeli olabilirsin.'' dedi. ''Denemende sana yardım etmek istiyorum.'' ''Neşeli olabilirdim eğer.'' Bitirmedi. Kadın tepsiye doğru eğilirken, Belson yanaklarının tatlı yuvarlaklığına baktı. ''Baksana, niçin evlenmedin?'' Üzerine vazife olmadığını şiddetle hissederek aniden sormuştu bunu. ''Bir ailen olmalı, çocukların.'' ''Hayır.'' dedi kadın usulca. ''Bana göre değil. İzninle şunları mutfağa götüreceğim.'' Tepsiyi kapıya kadar taşıdı ve serbest eliyle kapının tokmağını çevirdi. İçeri girdi ve kapıyı ardından kapattı. Adam kilidin tıkırtısını duydu. Kapıyı içeriden kilitlemiş miydi? Ama neden? Ayağa kalkarak kapıya doğru yürüdü ve büyük, pirinç tokmağı çevirdi. Kilitli değildi. İtti ve içeri girdi. Loştu içerisi. Bir çeşit kumlu kahverengi aydınlık. Pencerelerdeki perdelerdi bunun nedeni. Bir koridor boyunca yarım düzine kadar adım attı ve kemerli bir kapı ağzından geniş, yarı karanlık bir odaya baktı. Oda koyu renk ahşapla kaplanmıştı ve bir gemi ambarı gibi kalaslarla kasnaklanmıştı. Öteki ucunda bir ocak vardı ve ılık bir haziran günü olmasına rağmen ocakta kömürlerin kızıllığı göze çarpıyordu. Belson sıcaklığı hissetti. Ocağın önündeki çıkıntının üzerine kare prizma şeklinde küçük bir taş platformu tutulmuştu. Bunun üzerinde ise bir sunak taşındaki gibi çiğ et parçaları duruyordu. Belson merak içinde baktı ocağa. Odanın diğer ucunda, üzeri örtülü bir koltuğun yanında bir şey kımıldadı. Kara ve iri bir şey. Belson ne olduğunu görmek için döndü. Közlerin ışığında kıpırdayan daha koyu bir gölgeydi sadece. Oraya atılmış bir elbise ya da koyu renkte bir kürk. Ya da ama o şey yine kıpırdadı. Bir kara ayı gibi, usulca doğruldu. İri ve hırpani. Ama geniş ve basık suratıyla, soluk soluk parlayan gözleriyle, bir ayı değildi o. Burnun olması gereken yerde, bir parça kahverengi deri parçası gibi, kapkara delikleriyle ıslak bir yumru vardı. Alt ve üst dişleri, kırık porselenler gibi fırlamıştı. Dona kalmış halde, inanamadan baktı Belsin. Parlak gözlerde ona dikilmişti. Uzun, Düğüm düğüm kollar kıllı bahçe tırnaklarına benzeyen parmaklarını gererek havaya kalktı. Pençemsi tırnaklar diş gibi sivri ve soluk parlıyorlardı. Ağız açıldı ve şarkımsı bir homurtu çıkardı. Uzun yüzgeçlere benzeyen bacakları üzerinde ona doğru gelmeye başladı. Hayır, Belson sonunda sesini çıkarabilmişti. Benden uzak dur. Kaçmak için döndü ve en belstona çarptı. Kadın onu hole doğru sürükledi Kollarını kaldırdı Atre pemmat Tuhaf sözcükler söylemeye başlamıştı yine Somia -ya doai -ba baliba Yaratık soluk soluğa yanan gözleriyle Olduğu yerde kaldı Apşat bos noisat dis Diye şarkı söylediğini duydu kadının Isoro Selusam yaha Diyordu evin içinden gelen ses Tirunu iyemen sabah Sersemlemiş halde bir koltuğa tutundu Dizleri titriyordu Ardında bir şey ses çıkardı ve dehşet içinde döndü. Anne Bellstone verandaya çıkmış, kapıyı kapatmaktaydı. Kadın ona doğru geldi. Güzel yüzü bir çanak süt gibi bembeyaz kesilmişti. ''Şimdi'' dedi usulca. ''Şimdi biliyorsun seni eve niçin davet etmediğimi?'' ''Oradaki şey'' diyebildi. ''Adam mı, hayvan mı, ne?'' ''Ne insan ne de hayvan.'' Bilgi verir tarzda ve net konuşuyordu. Belstonların ona bakmakla görevlendirildiklerini söylemiştim. Bir tanrı, o şey bir tanrı mı? Bir zamanlar tanrıydı. Şimdi ise neyse o. Hep aç. Belston telaş içindeydi. Onu sözcüklerle durdurdun. Sana söylemiştim. Annemle babam öğrettiler bunu bana. Kadın onu silkti. Onu burada tutuyorum. Başkalarının başına bela olmasın diye. Bütün dünyanın... Bir şey ağır kapıyı içeriden tırmaladı. Kadın o tarafa döndü. ''Eriya la hisas tornahas'' dedi tırmalama sesi kesildi. ''Kasaplık et parçaları tavşan ya da tavukla tatmin oluyor'' dedi bezgince. ''Belki de seni eskiden alışkın olduğu kurbanlardan biri sanmıştır.'' Gözlerini kırpıştırarak baktı kadına. ''Ona tapıyorsun'' dedi yarı suçlayarak. ''Evet'' diye kabullendi kadın. ''Evet tapıyorum. Bu şekilde onu içeride tutabilirim.'' ''Şimdi gitmelisin.'' ''Gitmek mi?'' Çıkıntılı kayaya doğru baktı. ''Belki de senin Belson kanı taşıdığını biliyordur. Bu durumu senin açından daha da kötüleştirir. Hem de çok. Bir daha kesinlikle bu evin civarına dahi uğramamalısın.'' Bir perde kıpırdadı. ''Burada nasıl yaşayabiliyorsun?'' diye bağırdı Belson kadının ve sesinin sakinlikleri üzerine. ''Nasıl yapabiliyorsun?'' ''Çünkü hep burada yaşadım.'' diye yanıtladı kadın. Burada kalmak ve onun da kalmasını sağlamak üzere yetiştirildim. Var olma nedenim bu. Hayır. Kadının sakin solgun yüzüne bağırmıştı. İri elleriyle kadının narin bileklerini yakaladı. Benimle gel. Seninle gelmek mi? Dedi kadın ve gözlerini ayırmadan ona baktı. Benimle Amerika'ya gel en. O eve hiçbir şey için tekrar girme. Sana Londra'dan elbiseler alırız. Ya da neye ihtiyacın varsa beraber gideriz evimize. ''Orası senin de evin olacak.'' Kadının ellerini avuçlarında sıktı. ''Benimle gel.'' Diye yalvardı. ''Lütfen.'' ''Yapamam. Eğer bir an durup düşünürsen niçin yapamayacağımı anlayacaksın. Ben burada, Belston'da yaşamalı ve onu da burada tutmalıyım. Burada, diğer bütün insanlardan uzakta. Ama artık yaşamadığında ne olacak?'' Diye zorladı kadını. Er geç öldüğünde, ''O zaman ne olacağını kim bilebilir?'' Sesi yükseldi ve elleri onun ellerini tuttu. Bunu kim bilebilir? Ben ölmüş, bunları aşmış olacağım. Ama o vakte kadar burada kalacak ve onu bekleyeceğim. Sertçe kurtardı ellerini. Şimdi, dedi, burası benim evim. Şu an için sana pek öyle gözükmese de. Burası benim evim ve artık gitmeni istiyorum. Gitmeyeceğim, diye itiraz etti adam. Derhal gideceksin, diye emretti kadın. Yoksa kapıyı açar ve onu dışarı salarım. Yine bir dalgalanma oldu perdelerde. Dediğimi yapacağımı da biliyorsun, dedi kadın. Hadi artık git ve bir daha geri dönme. Narin bedeninden umulmadık bir kuvvetle onu basamaklara itti. Adam merdivenden aşağı ve çakılı yola tökezleyerek indi. Git buradan, diye bağırdı adama bir kez daha. Adam garaj yolundan aşağı yürüdü. Kayanın hizasına vardığında içinden bir ses geldiğini işitir gibi oldu. Sanki rüzgar it çekmişti. Göz çukurları ansızın buz parçaları gibi parlamışlardı. Ağız çatlağı seğirir gibi olmuştu. Adımlarını hızlandırdı. Yola çıktığında köye doğru yöneldi. Geri dönüp bakmaya cesaret edemedi. Kadını göremezdi zaten. Ezici bir kayıp, bir yenilgi duygusu çökmüştü omuzlarına. Soluğu boğazında tıkanıyordu. Yanaklarından aşağı yaşların süzüldüğünü hissetti. Küçük, Çok küçük bir çocuk oluşundan bu yana ilk kez ağlıyordu. Son.